İkinci mektup. Bismihi Subhan ve imin şeyin illa yusabbihu bihamdi. O mezkür ve malum talebesinin hediyesine karşı cevaptan bir parçadır. Salisen, bana bir hediye gönderdin. Gayet ehemmiyetli bir kaidemi bozmak istersin. Ben demiyorum ki kardeşim ve birader zadem olan Abdülmecid ve Abdurrahman'dan kabul etmediğim gibi senden de kabul etmem.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 senin bu biçare kardeşine irsiyet kalan şu hasleti ise tezehhüt ve suni bir istina değil belki dört 5 ciddi esbaba istinat eder. Birincisi ehli dalalet ehli ilmi ilmi vasıtayı cer etmekle ittiham ediyorlar. İlmi ve dini kendilerine medar ma'yşet yapıyorlar deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lazımdır. İkincisi, neşri hak için enbiyaya ittiba etmekle mükellefiz. Kur'an-ı Hakim'de hakkı neşredenler in ecriye illa alellâh, in ecriye illa alellâh diyerek insanlardan istina göstermişler. Sûre-i Yâsîn'de ittabî'û men la yeselekum ecran ve hum muhtedûn cümlesi meselemiz hakkında çok manidardır. Üçüncüsü Birinci sözde beyan edildiği gibi, Allah namına vermek, Allah namına almak lazımdır. Halbuki ekseriya ya veren gafildir, kendi namına verir, zımni bir minnet eder. Ya alan gafildir, münim hakikiye ait şükrü, senayı zahiri esbaba verir, hata eder. Dördüncüsü, tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki, Hiçbir şey ile değişilmez. İnsanlardan ahzımal edip, o tükenmez hazine ve defineleri kapatmak istemem. Rezzakı zülcelale yüzbinler şükrediyorum ki, küçüklüğümden beri beni minnet ve zillet altına girmeye mecbur etmemiş. Onun keremine istinaden bakıyı ömrümü de o kaide ile geçirmesini rahmetinden niyaz ediyorum. Beşincisi, bir-iki senedir çok emareler ve tecrübelerle kati kanaatım oldu ki, halkların malını, hususan zenginlerin ve memurların hediyelerini almağa mezun değilim. Bazıları bana dokunuyor, belki dokunduruluyor, yedirilmiyor. Bazen bana zararlı bir surete çevriliyor. Demek gayrın malını almamağa manen bir emirdir ve almaktan bir nehidir. Hem bende bir tevahuş var, Herkesi her vakit kabul edemiyorum. Halkın hediyesini kabul etmek, onların hatırını sayıp istemediğim vakitte onları kabul etmek lazım geliyor. O da hoşuma gitmiyor. Hem tasannu ve temelluktan, beni kurtaran bir parça kuru ekmek yemek ve yüz yamalı bir libas giymek, bana daha hoş geliyor. Gayrın en âlâ baklavasını yemek, en murassa libasını giymek ve onların hatırını saymaya mecbur olmak, bana nahoş geliyor. Altıncısı, ve istina sebebinin en mühimmi, mezhebimizce en muteber olan İbn Hacer diyor ki, salahat niyetiyle sana verilen bir şey salih olmazsan, kabul etmek haramdır. İşte şu zamanın insanları hırs ve tamağ yüzünden küçük bir hediyesini pek pahalı satıyorlar. Benim gibi günahkar bir biçareyi, salih veya veli tasavvur ederek,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 سعيد نورسي